Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Esin Düzakın ve Nilgün Çetin'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Emre Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda bir konuğum var. Uzun zamandır aslında <gülüyor> konuşuyorduk fakat nasip bugüneymiş. Abdurrahman Tarikçi stüdyomuzda. Hoş geldin. Abi. Hoş bulduk sağ olasın teşekkür ederim. Abdurrahman Tarıkçı'yı aslında Açık Radyo dinleyicileri iyi tanıyorlar. Özellikle de bu programı takip edenler yakinen biliyorlar. Abdurrahman Tarıkçı ile konuşacak aslında çok şey var. Çünkü hem geleneksel müziklere yaslanan bir tarafı var oradan beslenen. Aynı zamanda Batı müziğini de iyi biliyor, iyi icra ediyor. Dolayısıyla Yelpaze biraz geniş ama Abdurrahman Tarıkçı İmece isimli bir albüm çıkarttı. Birçoğunuz biliyordur. Onun üzerine konuşalım istiyoruz bu programda biraz. Çünkü albüm gerçekten üzerine konuşmaya değer bir albüm. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi önce bu projeden bahsederek başlayabiliriz. Bahsederekten kastım hangi düşüncelerle yaptınız bu aranjmanı, nelerden beslendiniz, ekipten bahsedebilirsin? Tabii. Şimdi ben müzik hayatım biraz değişik bir seyir izledi. Yani standart müzisyenlerin gelişmelerine çok benzer değil. Şöyle ki ben e, bağlama çalarak müzik hayatına başladım. Uzun zamanda çaldım. Hatta kendimi verdim o işi. yani. Ben bağlama çalmalıyım diye uzun teknikler çalıştım. işte daha hızlı daha başka şeyler sağ el sol el parmaklar falan filan. Epeyce onun üzerine uğraştım. Daha sonra baktım ki e, bir teknik içerisinde boğuluyorum. Yani o benim e, müzikteki kırılma anlarımdan biriydi. Çok kaybettim kendim. yani Daha hızlı çalsam ne olacak? Daha başka teknikler kullansam ne olacak müzik? Yani hız yarışı gibi bir his oluşturdu içimde. O anda tesadüf olarak da ben Ankara Diyosu'nun çok sesli gençlik korosuna girdim. Bas bariton olarak söylüyordum. Acapella eşliksiz bir koru. Oradaki müzikler benim ilgimi çekti. Biraz düşünce biçimimde etkiledi galiba. Ondan sonra geleneksel müzik dışındaki müziklere daha fazla ilgi duymaya başladım. Oradaki bas bariton söylememin peşi sırada bas sesleri ve basların yaptığı şeyleri takip etmeye başladım. Orada bas gitara ilgi duydum. Ondan sonra bas gitar çalmaya başladı Bas gitar macerası böyle başladı <gülüyor> Bas gitar macerası böyle başladı Aslında herkesin başlangıcı gibi değil Yani birini dinleyip ondan heveslenip falan olmadı Ya da başka şeyler olmadı Basa başladıktan sonra da basın getirdiği kendi e istekleri var Yani şunları dinle, şöyle müzisyenleri takip et Şu müziklerden haberdar ol gibi bir sürü gereği var Bu gereği yerine getirmeye çalıştıkça da O tarafa doğru biraz bilgim görgüm arttı Fakat geleneksel müzikle hiç vazgeçemedim ben hem bağlama çalmayı hala severek sürdürüyorum. Onun dışında da asıl enstrümanım şu anda bas gitar. Hatta benim bağlama çaldığım birçok beni takip eden kimse bilmez. Ya da az bilin, az bilinen bir tarafımdır. Hep bas gitarla görüyorsunuz. Evet, evet, evet. Bas gitar çalıp Türk söyleyen bir adam görüntüsü var gün yüzünde. Ama onun arka planında evvelden uzun yıllar bağlama çalmışlığım. İşte repertuardır, tekniktir demin bahsettiğim şeyler var. Bu albümde de benim müzikal gelişmemin... ...gelişimimin ya da e, yarattığı bir sonuçtur. Hem geleneksel müzik var... ...hem gelenek dışı müzikler var. Nasıl bir şey olduğunu bir örnekle dinleriz... ...ondan sonra üstüne e, sanki e, konuşsak... ...daha sağlıklı olabilir. Buradan eğer senin olabilir. Benim de ayrıca hem söyleyeceğim... soracağım şeyler var bunlarla bağlantılı. Buradan abi senin istediğin bir şeyle başlayalım. Ben 2-3 hafta önce... ...sevdiğim 2-3 taneyi paylaştım radyoda. Hmm. Buradan sen özellikle... İstediğin bir parça varsa onunla başlayabiliriz Benim için çok zor bir şey söylüyorsun çünkü... Diyetim, muhakkak öyle. <gülüyor> çünkü hepsi benim için eşit durumdalar Belki demin bahsettiğin aranjman anlayışının nereden geldiğiyle alakalı Şöyle söyleyelim o zaman Ben eserde sıralamalarını yaparken de çok zorlandım Hı. Yani şunu yaparsam Ya bu öyle değil Başka eseri koydum Bu tam anlatmıyor gibi Sonra ilk sıraya Adanalı Esmer olur Yan Bakarı koydum Çünkü albümün genelinde olan bitenin kısa bir özeti gibiydi o eğer sıkıntı olmazsa tamam, onunla önce, başlayalım onu, Sonra başlayalım. üzerinde yine konuşuruz Müzik dinlediğimiz türkü bir Urfa türküsüydü ve şimdi kulaklıkla dinlerken bir daha idrak ettim. Eğer radyo başında imkanınız varsa muhakkak kulaklık takıp dinleyin. Çünkü daha iyi duyabiliyorsunuz sesleri. Teyipte ya da başka yerlerde duyamadığınız tınılar var gerçekten. Bu, bu türküyü de ilk defa bu bu şekilde dinledim ben. Bir araya girelim. Bu günümüzün yarattığı bir sıkıntımız var yani cep telefonundan işte notebook speakerlarından falan müzik dinliyoruz. ...hani bu çok kötü bir şey aslında, bizim için çok kötü... ...çünkü epey detayı düşünerek çalışmaya çalışıyoruz... ...işte basları şöyle duyuyorsun ...ne bileyim sağ kulaktan şu duysun ...sol kulaktan şu duyulsun... ...bu biraz daha şöyle olsun gibi... ...hani teknik detaylara girmemeye çalışıyorum ama... ...gerçekten üzerinde emek sarf edilen... ...en ince detaya kadar netlik ve güzel duyum... yakalanmaya çalışılan bir durum var... ...onları bu tarz kötü kaynaklarla dinleyince... onların birçoğuna idrak etmek mümkün değil... ...duymak mümkün değil... ...onun için eğer fırsat varsa senin dediğin gibi... Kulaklıkla dinleyerek ya da iyi bir ses sistemini dinlemelerini müzisyen dostlarımızın, müzik dinleyicilerini tavsiye ediyorum. Gerçekten fark ediyor. Demin konuştuğumuz şeylerle evet. bağlantılı olarak bir şey sormak istiyorum. <gülüyor> Geleneksel müziklerle başladın abi müzik evet. serüvenine bağlama çalarak. Evet. Bizim müziğimiz malum olduğu üzere koma seslerin hakim olduğu bir müzik. Doğru. Batı müziğinde de bu karşımıza çıkmıyor. Doğru. Koma sesler yok. Ve sen bir batı enstrümanına geçtin. Hı hı. Bu Koma seslerin sende yarattığı tortu ya da birikim demek belki daha doğru olur. Bas gitar icra ederken sana bir şeyler kattı mı katmadı mı doğaçlamalarında? Şöyle oldu fark... şimdi ben yine sıra dışı biçimde bas gitara direkt perdesiz basla başladım zaten. Perdeli bas çalmadım uzun yıllar çalmadım hatta ilk basa başlıktan sonra takribi 5-6 yıl sürekli perdesiz çaldım. O zaten otomatik olarak bu koma sesleri kullanma olanağını buna sağlıyordu. Ve bağlama çalmış olmamdan ötürü de e, ellerim otomatik olarak koma seslerine yerleşi veriyordu. Yani benim <gülüyor> özel bir gayretim olmadı onun için. Senin bahsettiğin doğrultuda da bir geleneksel müzik enstrümanı çalmış olmanın, benim duruma özelde de bağlama çalmış olmamın gelenek dışı ya da e, bizim memleketimizin saz olmayan bir sazda bu tarz katkılar oluyor. İkinci bir katkısı daha var benim için. Yani bunu şöyle aktarayım. Geleneksel müzikler daha yatay müziklerdir gelenek dışımızlıklar daha dikey iler, <gülüyor> ilerlemesi de vardır. Yani bunu şöyle, geleneksel müzik melodidir ve melodi merkezdir yani. Dolayısıyla geleneksel müzikle uğraşanlar daha şöyle söyleyelim, türküyle, şarkıyla uğraşanların melodik zenginlikleri kulaklarında daha doludur. E ve bunun üzerine daha çok çalışırlar. Bunları daha zengin duyurmak için, daha farklı şeyler yakalamak için ya daha farklı güzellikler diyeyim, farklı güzellikleri yakalamak için daha başka şeyler düşünmek zorunda kalırlar. Bunun benim Bas çalışma etkisi çok fazla oldu Şöyle ki Bas aslında melodik olarak çalması zor bir Çalgıdır çünkü hı hı. hem ritmi hem armoniyi Hem melodiyi aynı anda takip eden ona, Onunla beraber de Kendi içerisinde bir Güzellik yakalaması gereken bir enstrümandır Bu yüzden de bas çalarken Melodik çalmak güçtür Yani onların hepsini birden kollamak güçtür Enstrümanın bu, da doğasında zaten aslında bu pek yok herhalde. Yok enstrümanın doğasında da pek yok Gerçekten ama Kimi bascılar bu işi iyi yapıyorlar ben kendim iyi yap, yapmadığını bilmiyorum. Yani bir şey söylemem de çok doğru olmaz. Hani kendimden bahsetmek, içeriden bakmak, kendim hakkında övgü ya da yergi, kamuya açık bir şekilde söylemem çok doğru da bir şey değil bence zaten. Ama bana faydası olduğunu biliyorum. İyisini kötüsünü dinleyiciler tartsın ama ben faydasını gördüm. Onun için eğer gelenek dışı bir çalgı çalıyor olsa dahi bir müzisyen, bence geleneksel müzikler mutlaka kulağın bir yerinde olsun. Çünkü o başka şeyler katacaktır. Muhakkak. <gülüyor> <gülüyor> Kırklı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Alman bir müzikolog Türkiye'ye geliyor. Daha doğrusu davet ediyorlar araştırmalar için. Bizim Hı -hı. müziğimizle ilgili Hı -hı. E, bir araştırma yap bize fikirlerini belirt diye. Sen dediğin gibi abi bizim müziğimiz yatay, horizontal bir müzik Hı -hı. olduğundan bu kadar çeşitli bir melodi yapısını ben hiçbir yerde görmemiştim. Evet. Çok harika müziğiniz diyor bu Almanyalı profesör. Bu da gerçekten müzeye büyük etki ediyor olsa gerek. Yani bunu dinleyicilerimizle karşılaştırabilirler. Geleneksel müziğimiz içerisindeki melodilerin çeşitliliği ile batı klasik müziğinin melodileri arasında ilk anda çok bir benzerlik yoktur. Daha sonraki yıllarda tabii ki yani bunu bir karşılaştırma ve üstünlük olarak söylemiyorum zaten. Burada bir yanlış anlaşılma olasılığı oluyor. Şöyle ki geleneksel müzikle uğraşanlar gelenek dışı müzikleri. Tersi de geleneksel müziği bazen aşağılarlar. Hı, evet. Eskiden Onu, öyleydi. E, yani bağlama çalan, gitar çalanlar kötüler tersi olur. Bunlar hep hepsi yanlış bence. Zaten bu bunu da şuradan görüyorum. Ben hem bağlama çaldım hem gitar çaldım. <gülüyor> İkisinin de ortak bir potada olduğunu gördüm. Kendim hissediyorum onu. Duyuyorum. İkisini duyduğumda da heyecanlanıyorum. Bu heyecanı başkalarının da hissedebileceğini düşünüyorum. Bu albüm zaten öyle bir albüm. Bütün enstrümanlar birbirine eşit mesafede. Hepsi birbirinin kardeşi, arkadaşı, dostu. Sadece enstrümanlar değil, albüm içerisindeki düzenlemelerdeki bütün müzikal formlar da birbirle kardeş bir şekilde duruyorlar. Birbirine Fusion de... dedikleri de tam olarak... Evet aslında. Tarzımız da aslında çok geleneksel müzik değil. Teknik adı Ethno Jazz Fusion hı hı. demek daha doğru olur. Başka müzikler de var için içinde. Geleneksel bir müzik albümü değil zaten İmece albümü. Başka müzikler de var ama biri diğerinin üstünde değil. Bu hatayı da yapan çok müzisyen dostumuz var. Herhangi bir müzik diğerinin üstün gördüğünüz zaman eğer böyle bir bileşke müzik yapma niyetiniz varsa o müzik bileşke olmuyor aslında. Bir tarafa aksak olur. Bir tarafa ama. aksak kalıyor. Bu albümden yine bu sebepten çok sevdiğim türkülerden birini Dinleyelim istiyorum şimdi. Tabii. Bunu dayımdan duymuştum ilk. Hı hı. Felek beni adım adım kovaladı, tutamadı diye söylerdi. Bu türküyü hep ben geleneksel formlar içerisinde dinledim, icra ettim, duydum. Hı hı. Tam da demin anlattığın o icra anlayışı, enstrümanların kardeşliği, aranjede her müzik türünün birbirine kardeş olması. O yüzden bu türküyü dinleyelim istiyorum ben. Dört İlmece isimli hı. albümden şimdi Divane Gönlüm Benim isimli türküyü dinliyoruz. Türkü'nün sözleri Sefil Emrah'a ait. Aslında Sefil Emrah da Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahsuni. Hı hı hı. Belki bilmeyen dinleyiciler hı hı. varsa diye onu da belirtelim. Şimdi Emrah Mahsuni'nin türküsünü İmece'den dinliyoruz. Divane gönlüm benim Vane gönlüm benim Bir dala konamadım Nice derde dayandım Bu derde dayanamadım Felek beni adım adım Kovaladı yaralandım Bilmem fele neyledim Felek beni adım Kovaladı yaramlandım Bilmem fele ye neyledim Ömrüm sana doyamadı Saram sızıladı kaldı Saram bir dost bulamadım Felek beni adım adım Kovaladı yaralandım Bilmem fele ne neyledim Felek beni adım adım Kovaladı yaralandım Bilmem fele ye dedim ömrüm sana doyamadım Tefilem rah der bu alem Ah yaşım galem galem Ben o yare bir tek selam salam dedim Salamadım felek beni adım adım Kovaladı yaralandım Bilmem ne neyledim Felek beni adım madım kovaladı bilmem ömrüm sana Bu albümdeki güzelliklerden birisi bence abi çok farklı müzisyenlerle çalışmış olman çünkü Müzik hı hı. yolda da biraz konuştuk. Birlikte icra ettikçe çoğalan bir şey. Hı hı. Bu türküde örneğin Erdal Erzincan eşlik etmişti sana. Bağlamada Erdal Erzincan var. Misafir, konuksaz olarak. Uğur, bir de Kabak Kemal'de Uğur Önür var bu eserde. Neden misafir sıfatını kullanıyoruz onu belli etmek lazım. Aslında bu Abdurrahman Tarihçi solo albümü ama kişi albümü gibi olsun istemedim ben. Bu bir proje, bir fikir albümü olsun diye planladım. Onun için kimi insanlar... Hı hı. Ev sahibi kimileri misafir. Proje sahibi olarak başında ben görünüyorum ama MC onun dışında diğer arkadaşlar. <gülüyor> Davulda Murat Söğüt var. Onların adlarını bir anmak lazım. Davulda Murat Söğüt var. Perküsyonda Burak Çakır var. Klavyede Tarkan Ergün, Gitar Özgür Abbak, bağlama Ahmet Göken Coşkun, Kaval'da da Mustafa Eke var. Bunlar ev sahibi müzisyen dostlarımız. Onun dışında bir, bir ya da iki eserle katkı veren müzisyen dostlarımız da var. İşte klarnet var. Hüsnü Şenlendirici, Erkan Uğur var perdesiz gitarla. Erdiler Zincen var bağlama çalarak. Onun dışında Okan Murad Lavta ve Cümbüş de var. İsmail Altun Sarıva yine bağlama. Hüseyin Yalçın keman çaldı. Buradaki kemanı otantik usulde dizde keman diye söyleriz biz onu. Kemanı omuzunda değil de dizinde koyup çalarlar yörelerde. O usulde ve dizine koyup çaldı. Dayım da öyle çalar. Kemanı. kemanı. <gülüyor> Tokat'ta, Sivas'ta çok çalar öyle şeyde, Kırşehir'de, Orta Anadolu'da genel olarak dizde çalma alışkanlığı var. Bir şekilde öyle bir forma tutturmuşlar. Aynen bir de şey, Loli. ablalarım evet. var tabii onlardan da bahsetmek lazım. Bizim oralarda oynanan bir oyun havası var. Loli isimli bir eser. Daha çok kadınlar oynar. Ben eseri yaptım, bitirdim. Sonlarına geldik. Sonlarına geldiğimiz anda en büyük ablamın bir hastanede randevusu vardı. Beni ziyarete gelmiş o esnafda. Dedim ki bir girip söyler misin? Girdi söyledi, baktı çok güzel. Sonra annemi ve diğer ablama da söylettim. Türkünün bir kısmında onların sesi var. Bence evet, işin doğallığına çok katkılar Bir de çok, e, Halk Halk güzel ilgilenen biri olmama rağmen bu türküyü hiç duymamıştım. Bu albümde ilk defa duydum. Üstelik lise 3. sınıfı da Yozgat'ta okudum. Yozgat Anadolu Lisesi'nde. Çamlığın hemen yanında. Öyle mi? Ha. Ee, özellikle de Yozgat türkülerine zaten zaafım var. Bu hmm. türküyü ama orada da duymamıştım. Yerel kasetler alıp dinlerdim orada da. Ya aslında bu türküyü ben Bizim düğünlerden başka bir yerde duymadım. Biraz kurcaladım. Hani Ortadoğu'nun birkaç yerinde daha düğünde oynuyorlarmış bunda ama başka duymadım ben. Herhangi bir derlenme de notasını Hı -hı. falan da görmedim. Bahiste rastlamadım. E onun için e, bir bonus istedim. Hem sadece bende kalmış olacaktı. Dinleyicilerden de en çok talep görenleri değil mi? <gülüyor> Benden kaynaklı değil de annemden kaynaklı dostlar Türküsünü dinleyelim. Loli. <gülüyor> Kravatlı Ben sana varır mıyım Loli Ben sana varır mıyım Loli Baban yırtık cekatlı Loli Baban yırtık cekatlı Loli Loli o nelesene Loli Şöyle dünelesene Loli Loli kimin kızısın Loli Elmadan kırmızısın Loli Loli un elesene Loli Şöyle dön elesene Loli Loli kimin kızısın Loli Elmadan kırmızısın Loli larını yollarım noli Noli demeye geldim noli kaymak yemeye geldim noli kaymak değirmeksadım noli yarı görmeye geldim noli Noli demeye geldim noli kaymak yemeye geldim noli kaymak değirmeksadım İmece isimli albümden Loli isimli Yozgat türküsünü dinledik. Demin de bahsettiğimiz üzere hı hı. ilk defa bu albümde ortaya çıktı diyebiliriz. Yani yörede bilinse de genel itibariyle ilk defa bu albümde tanındı. Sen dediğin Teşekkür gibi ediyoruz. şehir merkezinde falan da çok bilinen bir şey değil. Yani. Evet yani ben dediğim gibi meraklı olduğumdan e, yöre kasetleri oluyor hı hı. orada kızların falan vokal yaptı Onlarda bile yoktu bu türkü. E, abi bir de ben şeyi... Sormak istiyorum sana daha doğrusu konuşmak istiyorum Ben mesela gitar çalarak başladım Hı -hı. Müziğe çalarak derken <gülüyor> Dinleyiciler beni müzisyen zannetmesinler, Amatörce uğraşıyorum Sonra bağlama Hı -hı. çalmaya başladım Hı -hı. Ve bağlama çalan birçok kişinin hikayesi de bu Çünkü o geleneksel müzik Az önce de seninle konuşmuştuk Hı -hı. Bir ağırlık oluşturuyor ve Onun aurasından çıkmak Biraz zor oluyor Hı -hı. Sen ama tam tersi bağlamayla başladın Bas gitara geçtin bu da bence müziğinde özel bir yerde duruyor ve farklılaştırıyor gibi geliyor bana. Hem vokalinde hem de icraında. Şimdi dediğin çok doğru ama şunu da ekleyeyim. Ben de geleneksel müziğin yarattığı çemberden çok dışarı çıkabildiğimi düşünmüyorum. Zaten çıkmakta niyetim yok. Yani onunla barışık ve beraber olmaktan çok mutluyum. O da şundan kaynaklı bence. Türkü çalmak söylemek bir başka bir durum. Başka bir ruh hali, başka bir yaşama biçimini tercih aslında. Çünkü türkü söyleyenler halkın, o türküyü yapanların hissettikleriyle hem hal olmaya gayret ettikçe daha iyi türkücü olabiliyorlar. Bunu da söyledikçe, çaldıkça fark ediyorlar aslında. Ondan sonra da otomatik olarak o türkülerin hikayesinde, sözünde, içinde, hissinde ne varsa onunla aynı şeyi yaşamaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla türkü çalmak, söylemek aslında bir ruh hali ve yaşama biçimini tercih etmek demek. Bir alıştıktan sonra da onun yarattığı bir arabesk mutluluk var aslında. Hmm. O on, Ondan bir bağımlılığı var onun. Ondan vazgeçmek çok kolay değil bence. Ben hem vazgeçmeye çalışmıyorum hem o mutluluğu da seviyorum. Onun için dengelemeye çalışıyorum. O havayı sonra. seviyorum. Fakat bas gitar çalmaya başladıktan sonra işte türkünün dışında olan başka hisleri de yakalamaya başladım, hissetmeye başladım. Onun da verdiği bir heyecan var mesela. O da başka bir durum. Tersten bakarsak onun verdiği heyecan senin bağlama çalışına ve türkü icra edişine de yansıyor. etki eder. Yansıyor. Yansır muhakkak. Yansınmaz olur mu? Çok yansıyor. Benim bir kere düşünmemi değiştiriyor. Sadece türkücü gibi düşünmüyorum çünkü. Bazı şeylerden başka bir şey duyup heyecanlanıyorum mesela. Bu heyecan benim e, müzikal tasarımlarıma yansıyor. Ya da tam tersinde o heyecanlı anda bir duygusallık yakalıyorum. Bir dert buluyorum kendime. O derdin altını çiziyorum. O da beni mutlu ediyor. Mesela Çubunlar Lehm Türküsü'nde yarattığı atmosfer aslında çok şen şakrak ama bence o çok dertli bir türkü. Zaten bence bütün türküler dertlidir yani. Dertli olmayan türkü yok da çok gözümüze çarpan böyle altı çizilmiş sözü de var. İkimizin derdinden havalar bu bulutlanır. Albüntü. Bu bence bir insanın mutsuzluğunu tarif etmek için özenle seçilmiş güzel bir söz silsilesi. İki hafta önce çaldığım türkülerden biriydi Çubunlar Lehm'in bu albümden. Hı -hı. Çok severim çünkü ben o türküyü. O an stüdyoda fark ettim. Birçok kişi sorardı bana çubuğuna lüleyim falan filan sonraki sözlerle ne alakası var Hı -hı. diye. Aslında türkü İbrahim'a bir kadının yaktığı Hı -hı. kadın ağzı bir türkü. Evet. Çubuk bildiğimiz aslında Pipo'nun başka bir Hı -hı. versiyonu. O ucundaki lüle e, başı, lüle başı Hı -hı. ve onun içinde tütün ve Hı -hı. tütün mamullerine benzeyen şeyler yanar. Kor gibi. Çubuğuna lüleyim sen kapıdan gelip geçerken başına belayım derken Hı -hı. aslında... Bir bakımdan muhayyileyi de harekete geçirip hı. o lülenin içindeki tütün gibi kor oldum yanıyorum evet. demeye de getiriyor. bu Türkülerde biraz bu muhayyileyi de canlandıran dizeleri iyi yakalamak lazım gibi geliyor bana. Çünkü önceki yıllarda hep şey düşünürdüm. Hı. Radyoda sık sık vurgulamaya çalışıyorum bunu. Yani birinci dize ile ikinci dize çok alakasız gibi görünüyor. Hı hı. Ama biraz deşelediğinizde kimi motifleri... Biraz okuyup öğrendiğinizde tarihsel arka Hı -hı. planını birdenbire o dizeler arasındaki bütünlük sağlanıyor. Bu Çubuğuna Lüleyim'de de Hı -hı. aynı şey var. Mesela dersini almış da ediyor ezberde de Hı -hı. öyle. Hı -hı. Herkes şey der, ne alakası var sürmeli gözlerin sürmeyi neyler. Halbuki orada sürme Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali'ye tavsiye ettiği bir tedavi yöntemi. Hı -hı. Çok okuyunca gözleri yorulduğundan sürme çekermiş Hı -hı. ki ışığı toplasın diye. Hı -hı. Ki kaleciler de hala yapar bunu maçlarda. Orada kastetti o. Bunları bildiğimiz zaman biraz daha anlamlı evet, evet. hale geliyor. Bu Çubuğuna Rüleyim de öyle bir türkü. Lafı gelmişken iki hafta önce dinledik ama. Allah mahsuru yoksa bir daha dinleyelim. Bir daha ben dinleyelim. sık sık dinledim. yani Aylar dinliyorum. <gülüyor> Ben de evde sık sık dinliyorum da şimdi radyoda bir daha dinleyelim o zaman. Çekiçel'den alınan bu Kırşehir türküsünü. <gülüyor> It's Müzisyen yönünü değerlendirmek benim haddime değil. Ama vokalini de gerçekten çok severek dinliyoruz. Ne güzel çok sağ ol. Sadece ben değil annemle beraber çok severek dinliyoruz. Bir ara tanışmıştık. Evet evet ellerinin öpermanında. O da sevindi albüme. Ve o vokal üslubun tarzında tam geleneksele çok yakın. Neredeyse göbeğinde. Hı hı. Ama ayrı bir lezzeti var. Belki geleneksel müzik dinlemeyenlerin ilk başta hoşlanmayacağı tarzda bir icra olabilir. olabilir. Çünkü doğru. böyle icralar... Önce insanı biraz itiyor. Doğru. Fakat biraz dinledikten sonra bu sefer onun çemberinden kurtulamıyorsun. O yüzden özellikle Orta Anadolu türkülerini senden dinlemek çok keyifli oluyor. Çok sağ ol. Ben bu bahsettiğim koru yıllarımda türküyü nasıl söyleyeceğimi hiç bilemedim. Kafam çok karıştı o zamanlar mesela. Ben daha gençtim zaten. Gerçi bir söyleme bu karar vermiştim. Fakat oraya gittik bambaşka bir formda bir şeyler söyleniyor ve güzel. Doğrusu bu diye aktarılıyor. Ne bileyim işte şöyle nefes al şöyle yap. Ondan sonra bayağı bir sürü kötü söyledim. Yani ne yapacağımı bilemedim. Öyle yapıyorum. Alışılmışın dışına çıkan bir şey görünce. Evet yani benim sen... ezberim bozuldu o an. Hani şöyle söylersen güzel türkü söylemiş olursun diye bir şey vardı kafamda. Koroya gittim. İşte ağzını şöyle yap. Sesi buraya yolla. Şuraya nefes al. Şu kadar sürede bir şeyler yap gibi. Bir takım formülleri vardı. Onu da 100 kişi 50 kişi bir anda söyleyince çok güzel müzik çıkıyor. Ben çok mutluydum orada söylerken. O öyle türkü söyleyince olmuyor. Öbür türlü öbürünü söyleyince o da olmuyor. Ne yapacağız o zaman? <gülüyor> Türk'ü söylerken başka türlü söyleyeyim. Onu söylerken başka türlü söyleyeyim gibi bir çözüm buldum. O da yürümedi. O aralar biraz kötü söyledim gerçekten. Sonra kendi kendime bir şeyler aramaya başladım. Sonra böyle bir söyleme şekli ortaya çıktı. Önceliği duygusallığa veriyorum ben şimdi söylerken. İşin duygusunu yakalamaya gayret ediyorum. Daha sonra da bu öğrendiğim teknikler yakışıyorsa yerleştiriyorum. Yakışmıyorsa hiç kurcalamıyorum. Yo, bence güzel oluyor. Dediğim gibi klasik... Halk Müziği dinleyicisini önce itebiliyor ama sonradan o duyguyu yakaladıkça içine çekiyor gerçekten. Ben çok keyifle dinliyorum. Sağ olasın. Bir türkü daha dinleyelim istiyorum ben. Dinleyelim. Bu sefer de bir torpil geçeceğim kendime ve <gülüyor> memleketime. Tokat Reşadiye'den Allah Çorap. Gerçi bizim Tokat'ta da çorap örmedim diye. Öyle de okuyorlar. Ben okunuyor. biraz anlaşılırlığı için biraz da işin biraz hızlı çaldım ben Hı. bunu normalin özünden azıcık evet. yürüttüm. O yüzden çok dilim dönerdi. Biraz kısalttım. İki türlü <gülüyor> de okunuyor nasılsa diye kendime torpil geçtim ben orada. Evet. O zaman şimdi benim memleketten Tokat Türksünü dinleyelim. Dinleyelim. Allah çorap örmedim buradaki gibi anons edelim. Diğer adıyla Kıymet, Kıymet diye edebilirim. Kıymet kıza yakışır Aman ala çorap da Kıymet kıza yakışır sonuna doğru geliyoruz. Bu türküde abi kullandığınız ritimlerden bahsettim biraz. Onları da dinleyicilerle paylaşalım istiyorum ben. Paylaşalım. Türkü dinlerken, türkü söylerken bas çaldığım için bir eşlik etme halinde oluyorum. Doğal olarak. Bas çalarken de belirli ritim formlarını düşünerek çalarız biz. Ya davulcunun, ya perksiyoncunun çalacağı ya da çalması muhtemel şeyi planlarız. Ona göre çalarız. Türkünün düzenlemesinde ben yaptığım için Orada kendime torpil geçebiliyorum. Şu, şu şekilde bas çalayım ya da şöyle bir müzik oluşsun gibi düşünebiliyorum. Burada bu türkünün bana çağırdığı belli şeyler vardı. İlk başta böyle melodi aslında çok dar daralıklı arada gezen bir melodi ama ritim hızı ve melodinin içerisindeki müzikal cümleler bana biraz Latin Amerika tınısı duyurdu. Bunu söylerken aslında çok endişe ediyorum. Çünkü konuşmamızın başında söylemiştik. İnsanlar gelinek dışı müzikten geliyorlarsa mesela... Bu Türklerin Latin Amerika müziği duymayı, Latin müziğinin bir artısı, bir büyüklüğü. Hmm. Aslında her yerde Latin müziği var da biz farkında değiliz gibi hmm. bir psikolojiyle anons ederler, söylerler, yakıştırırlar. Benimki öyle bir durum değil. Öyle duydum sadece. Yani bu bir durum tespiti manasında no, söylüyorum. Söylediğin aslında tırnak içinde vizyonsuzluk zaten öyle düşünmek. Bence yani de müzik, öyle. Müzikle çıkan sakatlıklar da büyük oranda buradan çıkıyor aslında. Zaten hani konuyu oraya getirmeyecektim ama yine de gelsin. <gülüyor> Yanlış bir şey değil bunun bilinmesi istiyorum. İşte biz türkülerimizi modernleştiriyoruz. Biz efendim geleneksel müziğimizi bir şeyler yapıyoruz. Böyle makyajlıyoruz, güzelleştiriyoruz. Aslında güzel değil anlamı çıkıyor oradan. O çok yanlış bir şey. Yani onun güzelliğini tartmak bir kişinin tasarrufunda bir durum değil. Onun yapılamaması gerekiyor bence. Onu yapanların bence en büyük hatası da. Çünkü böyle yaklaştıkları zaman müziğe ne oluyor? Makyaj yapmaya çalıştıkları müziğin içerini görme şansları olmuyor. Şimdi ben böyle yapmadığımı söyleyerek konuşmaya kaldım. Bu dipnot olsun hı hı. devam edeyim. Şimdi bas çaldığım için ona bir eşlik ve bir müzikal form türküyle beraber benim kafamda otomatik uyanıyor. Ve bu otomatik uyanış türküyle barışık bir şekilde uyanıyor. Yani onun üstünde değil türkü, latin müziğine galip gelmeye çalışmıyor ya da tam tersi olmuyor. Ondan sonra bu ana fikir oluştuktan sonra otomatik olarak akıyor beynimde şeyler, e, müzik. Onu tasarım. İşte önce e, bu latin müziği ne olsun? Mozambik riff olsun. Mesela başındaki davul ve perküsyonun yaptığı serbest kısım. Bir Mozambik diye adlandırılan Latin Amerika ritmik cümle yapısının doğaçlanmış hali. Daha sonra Latin funk dönüyor. Ondan sonra bir bas solosuyla funk çalıyoruz. Tekrar Latin Funk. Arada bir Asit diye bahsedilen müzikal forma gidiyor. Arada bir Disco diye adlandırılan düz bir ritme geçiyor. Böyle formdan formda gezen bir müzikal anlayışım var benim bu albümde. Bütün eserler öyle zaten. Bir şeyle başlıyor. Bir takım bir yolculuktan sonra tekrar başlangıca dönüyor. Onu da yapmaya gayet ediyorum. Çünkü her şey başladığı yerde biter. müzikte öyle olsun gibi bir niyetim var. Kararı öyle veriyor. Evet. Bu... Karar sizin de bilsin. <gülüyor> farklı formlar aslında farklı farklı duyuşlar. Bunlara biraz açık olmak lazım. Hı hı. Açıkçası ben de biraz geri kafalı bir dinleyiciydim. Açık radyo biraz beni <gülüyor> <gülüyor> açtı. Bu farklı duyuşları her birisini... ...bir kategori olarak düşünmeye başlamak... ...sorun yaratıyor evet, gibi geliyor bana. Aynen, çok doğru. Bunlar arasında geçişlilik olduğunu görmek, hissetmek lazım. Bu açıdan da... ...sizin gibi müzisyenler... ...bunları en azından işaret edip... Hı -hı. ...gösterdiği için de önemli benim için. İlk dediğim gibi klasik... ...dinleyiciler... ...önce uzaklaşıyorlar. Hı -hı. Ama bir iki dinleyişten sonra o geçişleri görmeye başlıyorlar. Evet. Formları ayrı ayrı... kategoriler Hı -hı. olmak olarak düşünmek... ...çok büyük problem gerçekten... Şöyle de bir şey ekleyeyim ben buna Bu söylediğin şey bütün birçok müsenin yaptığı bir hatadır aslında yine Biz de burada hakem gibi o hatayı Öyle bir dert <gülüyor> olsun. Da, muhabbet ediyorsun Muhabbet ediyoruz Biz kendi muhabbetimize seyircilerimizi Dinleyicilerimizi Eleştiren de yazar Dinleyicilerimizi dahil etmiş gibi Açık radyo dinleyicisi bu arada öyledir Bir yanlış olduğunu düşündüğü bir şey olursa Çak diye yazar Ne güzel olur Keşke yazsalar Biz, Ben yani isterim öyle bir şey varsa Altını çizsinler yani Ben çok yanlışımı düzelttim böyle radyoda Tak diye ya telefon geliyor ya mail. O yüzden biz burada rahat rahat muhabbet edebiliriz. Evet süper. Çok sevindim buna. Bu müzikal formlar birbirine bağımsız şeyler aslında ama onları birbirine bağlantılı hale getirmek için bir şeyler düşünmek gerekiyor. Böyle müzikal tasarım yapacak insanların bunların birbirinden kopuk duyulmaması için de kafalarında bir soru işaretinin bulunması fayda getiriyor. Böyle bir şeye ihtiyaç var. Şimdi formdan forma gezen bir şey daha çalalım o zaman. O zaman onunla kapatalım bu haftanın programını. Evet. Belli formları gezen bir şarkı yapalım. Türk, affedersin, Türkiye çalalım. Beri Gel Beride Gözümün hmm. Nuru, Ruh Saati'nin bir taşlaması diyelim. Bir taşlaması, evet. Ben orada ikinci sözden sonra epeyce bir uzun saz payı yazdım oraya. Orada da eserin içerisinde bana hissettirdikleri şeyleri müziğin içine yayınmaya çalıştım. Bakalım insanlar ne duyacak. Herkesin duyduğu farklı olacaktır. Eğer ben şöyle bir şey duydum diye biri varsa, bana yazarsa çok merak ediyorum, çok da sevinirim. Bu da bu haftanın son türküsü oluyor. 19. yüzyıl saz şairlerinden Ruhsatî'nin türküsünü dinliyoruz. Ve bu haftanın da son türküsü bu. Ama biz stüdyoda muhabbete devam edeceğiz. Abdurrahman abi ile önümüzdeki hafta da bu haftanın devamı olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. kim verdi Bazı fukaraya bulmak usuru besti sana kim verdi Bazı fukaraya bulmak usuru besti sana kim verdi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 Bu saati ne diyem sana? Bu bir gerçek sözdür sanmak için. Çalışmayla verse verirdi bana bu köşkü sarayı sana kim verdi? Çalışmayla verse verirdi bana bu köşkü sarayı sana kim verdi? dile Titreşimler Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Esin Düzakın ve Nilgün Çetin'e teşekkür ederiz.